Sallu ala Muhammed Sallu ala Muhammed Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed <Sessizlik> Güzeller güzeli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 Cemal-i Ba Kemali'yi seyredebilmek Dakikalarca Günlerce değil Aylarca Ve belki yıllarca Ve belki bir ömür boyunca Cemal-i Ba Kemali seyrin Aşk deryasına bir nebze olsun Dalabilmenin hazzını yaşayabilmek Bir Mevlana olmak bir Celalettin Rumi olup Şemsi bulmak Şemsin yüreğinden paylaştığı Aşkı Bütün hücrelerinde hissedebilmek Evet evet Şemsi dinleyebilmek Ve belki Mevlana Celalettin Rumi'nin şu sözüne kulak vermek İlim meclisindeyken, medresesinin, okulunun, üniversitesinin bahçesindeki havuzun kenarında, talebelerini sesleniyordu yüreğinden. Hiç kesra pîşi hüdüneşût. Hiçbir şey, kendi kendine bir şey olmadı. Hiç ehhen hançeri tîzineşût. Hiçbir demir ama hiçbir demir Kendi kendine keskin kılıç olmadı Hiç Mevlana Neşut mevla Rum Mevlana Mevlana olmadı Rum illerinin Mevlana'sı olmadı Ta müridi Şems-i Tebrizi Şems-i Tebrizi'nin getirdiği Şemsi Tebrizi'nin ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin hayata geçirilişi, fiiliyatı olan sünneti sinihi getirip aşkı sunmasıyla beni talebeliğe alması sonucunda aşkla tanışmam olmadıktan sonra. Buhara emirinin yakınlarından biri suçulamalar nedeniyle mevkiinden düşüp gizlenmeye mecbur kalır sevgili dostlar. On yıl memleket memleket başıboş gezip durur. Nihayet ayrılık günleri sabrını tüketip arzusu dayanılmaz boyutlara ulaştığında der ki Artık ayrılığa tahammülüm kalmadı Topraklar bile ayrılıktan çoraklaşır Sular sararır, kokar, bulanır Cana can katan rüzgar Dert taşıyan veba kesilir Ateş kül haline gelir, savrulur Cennet gibi olan bağlar bahçeler Sararır, solar, yaprakları kurur, dökülür bir hastalık yurdu haline gelir. Akıl her şeyi anlarken, dostların ayrılığıyla yayı kırılmış okçuya döner. Cehennem bile ayrılık yüzünden, gençlik çağına hasret çeken ihtiyarın titrediği gibi titrer, yandığı gibi yanar, kavrulur. Aslında insanı yakan, Mahveden ayrılığı kıyamete kadar anlatsam yine yüz binde birini bile anlatamam. Onun için susuyorum. Ya Rabbi, benim sen kurtarırsın ancak. Ey sevgili, ey sevgili dost, dünyada ulaştığında. Senin neşelendiren ne varsa, O vuslat zamanında, Ondan ayrıldığını, Bir düşün. Seni neşelendiren şeyle, Niceleri neşelendi. Fakat, Sonunda rüzgar gibi geçti. Sahibine vefa göstermedi. Gönül, sana da vefa etmez, seni de terk edip gider. O senden vazgeçmeden, sen ondan vazgeçmeye bak. Dostlar dedi. Ben gidiyorum elveda. Emire, o emrine itaat edilen saldırı cihana gidiyorum. Aşkıyla, ayrılığıyla yanmaktayım. Artık ne olursa olsun gidiyorum. Sevgilinin gönlü, mermerler gibi katı bile olsa, Ruhum yine Buhara'ya gitmek istiyor. Orası sevgilimin konağı, padişahımın yeri. Vatanım benim orası. Aşıkların vatan sevgisi budur esasında. Aşığa öğütçünün biri dedi ki, Ey haber! Aklın varsa işin sonunu düşün Aklını başına al Pervaneler gibi ateşe atma kendini Buharaya delicesine gidersen Zincire vurulur hapislere atılırsın Emir sana kızgın Yirmi gözle bekliyor Bıçaklar bileniyor Adeta kızgın bir canavar gibi Sen ise un çuvalı gibisin Allah sana bir fırsat verdi kaçıp kurtuldun Sonra da ayağınla zindana gidiyorsun Aşık dedi ki Ey öğütçü sus Nereye kadar devam edecek öğütlerin vazgeç Bağ senin öğüdünden daha kuvvetli Senin alimin aşk nedir tanımadı ki bir yerde aşk fazlalaşıp dert arttığında Orada ne Ebu Hanife bir ders verebilir Ne de Şafii rahmetullahi aleyh Ölümle mi tehdit ediyorsun beni? Güldürme Kendi kanıma susamışım zaten Aşıklara her an bir ölüm vardır zaten Onların ölümü bir çeşit değil ki Aşık doğru yolun ruhunu bulmuş, o ruhla iki yüz cana sahip olmuştur da, her an hepsini feda etmektedir. Feda ettiği her cana karşılık on ecir alır. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş mübarek kitap Kur'an'da, kim bir iyilik yaparsa, on mislini bulur diyor ya, o güzel yüzlü sevgili kanımı dökerse, Neşeyle dönerek, Ayaklarımı yerlere vurarak, Canımı bırakırım. Denedim, Anladım ki, Hayatım, Ölümümdedir. Aşık, Yüreği çarpa çarpa, Kanlı gözyaşları dökerek, Arzuyla koşarak buharaya yöneldi. Çölün kumları ipek gibi geliyor, Ceyhun Nehri gözüne ufacık görünüyordu. Ey Buhara, sen akıllara akıl katardın ama benim aklımı da aldın, zihnimi de. Toluna yararken hilale döndüm. Kapı dibinde baş köşeye aramaktayım. Böyle diyordu aşık. Buhara'nın sülüeti görününce içinde bir aydınlık belirdi Yere yığıldı, uzun zaman kendine gelemedi. Aklı, sır bahçesinde uçup gitti. Toparlandığında, sevgilisinin bulunduğu yere, buharaya geldi. Onu şehirde görenler, aman durma, görünmeden bir tarafa saklan. Kendini, kendini gösterme, kendi kanına girme. On yıllık öcünü almak için aratır seni sadr-ı cihan. Kurtulmuşken Aptallığından mı geri geldim bu buralara Ecelini mi susadın Aşık diyordu Suyun Beni öldüreceğini bildiğim halde Susuzluk hastalığına tutulmuş birisiyim ben Bu hastalığa tutulan sudan kaçamaz ki İsterse su onu yüzlerce defa ödürsün Elim karnım şişse bile Suya olan iş diye akım azalmaz. Nerede bir ırmak görsem, Ah, o ırmak ben olsam diye haset ederim. Geceleri tencere gibi ateş üstünde ırmak görsem, Kaynamakta, Gündüzleri kum gibi akşamlara kadar, Bu sıcağı içmekteyim. hile saptım, Yapmak istediğim şeye engel oldum. Pişmandan kaçtım ama pişmanım. Söyleyin, kızgınlıkla bana ne yapmak istiyorsa yapsın. O kurban bayramıdır. Aşık ise kurbanlıktır. Musa'nın kurbanı da kurban olmuştu da. Cüzlerinin değdiği ölüler dirilmiş fırlayıp kalkmıştı. Cansızdım, öldüm. Yetişip gelişen bir varlık Bir nebat oldum Nebatken öldüm İnsan dışında bir surette zuhur ettim Yine öldüm Artık ölüp de yok olmaktan neden çekineyim Bir hamle daha yapayım da insanken ölüp Melekler alemine geçip Kol kanat açayım Melek olduktan sonra da ırmağa atlamak Melek sıfatını da terk etmek gerekir. Her şey fani, helak olur. Ancak onun hakikati bakidir. Bir kere daha melekken kurban olup da o vehme gelmeyen yok mu? İşte o olurum, yok olurum. Suretlerin hepsini terk ederim de biz mutlaka geri dönenleriz, ona ulaşırız derim. Irmağı gördüğümde testideki suyu ona döksem, Su hiç ırmaktan kaçar, çekinir mi? Testideki su, ırmağa döküldüğünde ırmak kesilir, Vasfı yok olur, zatı kalır. Artık bundan böyle ne kaybolur, ne kötüleşir, ne de pislenir. Ben de ondan kaçtığım için pişmanım. Özürümü bildirmek üzere kendimi onun fidanını astım. Aşık, canını mumak atmıştı. Fakat tüm zahmetler, aşkı yüzünden kendine kolay gelmekteydi. Her şeyi yanıp yandıran ahı, göklere yükseliyordu. sadr Cihan'ın gönlüne de merhamet gelmiş. O bir suç işledi. Biz de o suçu gördük. Allah'ım, Acaba o avarilimizin hali nasıldır şimdi? Korkumuz gönlüne ulaşmıştır. Lakin her korkuda yüzlerce mit gizlidir. Ateş soğuk tencerenin altına konur. Kaynayan, coşkunluğundan baştan çıkanın ateşine ihtiyacı olur. Bu şekilde söylenirken, gönlünde de o suçu affetme denizi dalgalanmaya başlamıştı. Şimdi bak, eğer Sadri Cihan o aşığı gizlice çekmese, dilemese, istemese, o aşık ayrılığa tahammül edemeyecek hale gelir. Ona kavuşmak için tekrar koşa koşa yollara düşer miydi? Sevgililerin mail gizlidir, ama. Aşıkların davul zurnayla ilan edilmiş gibi aşikardır Aşk aşıkı bağlayıp sürükleyip getirdi huzura Emirin yüzünü görür görmez can kuşu Uçtu gitti kafesten adeta Tepeden tırnağa buz kesildi Bedeni kukur bir ağaç gibi kala kaldı Yüzüne sular septiler Buhurlar yaktılar yanında Nafile. Aşık geldi ya, gördü ya, nafile ne seslendi ne kıpırdadı. Padişah onun safran gibi sararmış yüzünü görünce atından indi, yanına geldi. Dedi ki, aşık hararetle sevgiliyi arar. Fakat sevgili geldi mi o aşık yok olur, kendinden geçer gider. Sen hak aşıkısın. Hak ona derler ki, geldi mi senle bir kıl ucu kadar olsun varlık kalmaz. O bakışın karşısında senin gibi yüzlerce ifanidir. Hocam, meğerse sen kendini yok etmeye aşıkmışsın. Sen bir gölkesin güneşe aşıksın. Şems geldi. Güneş geldi Elbette gölge derhal yok oldu Güneş gelince Gölge yok olacaktı Padişah aşıkı Yavaş yavaş kendine getirmeye çalışmaktayken Eğilerek kulağına dedi ki Ey yoksul Aç avuçlarını Sana altın saçmaya geldim Canın ayrılığına çırpınırken İmdadına geldim Nasıl oldu da ürküp kaçtı Ey ayrılığımla Dünyanın soğunu sıcağını Kahrını lütfunu gören aşık Kendine gel Geriye dön dedi Elini tuttu Kendini gelir diye Fısıldamaya devam etti Şimdi ben sana dilsiz dudaksız Yeniden yeniye Eski Sırlar Söyleyeceğim Dinle Dilsiz Dudaksız Söyleyeceğim Çünkü Şu Diller Dudaklar Bu Nefesten Ürkerler Şimdi Kulağını Açta Allah Dilediğini Yapar Sırrını Duymaya Hazırlan Aşık vuzlata Çağrıldığını Duyunca Yavaş Yavaş Kımıldamaya Başladı Toprak sabah rüzgarının işvesini hissedince canlanır İşvesiyle yeşiller giyinir bezenir ya Aşık topraktan aşağı değildi Hakkın emri ulaşınca Güneş yüzlü Yusuflar meydana getirmek için Lebbey gider Aşık sıçradı, titredi Neşeli neşeli bir iki döndü çark vurdu yere kapandı seçteye vardı dedi ki ey çevresinde canın tavaf edip durdu hak ankası şükür olsun kaftağından geri döndük ey aşkın kıyamet yerinde israfillik eden sevkili. ey aşkın aşkı ey aşkın dileği bana ihsanda bulunmadan önce dillerim kulağına dillerim kulağına dillerim kulağına kesi verdi. Kalbim temiz. Bu yüzden halimi bilirsin. Ey kulları yetiştiren sözlerimi duy Ey misli olmayan nice zamandır halimi duymanı arzu edip durdum. Geçmez akçelerimi geçer gibi kabul ettin küştahlığıma karşı gösterdiğin hilmin yanında Tüm hilmler bir zerreden ibaret Dinle bak Hizmetinden ayrıldığım andan itibaren Nelere de uğradım İlk önce benim için ne evvel kaldı ne de son Önce de gözümden kalktı sonra da ikinci Ey güzel sevgili Çok aradım ama sana bir ikinci bulamadım Üçüncüsü senden ayrıldım ayrılalı Yanlışa düştüm Söylemekle ağlamak arasında tereddütteyim Söylesem ağlayamam Ağlasam nasıl da şükrederim Padişahım Gözlerimden gönül kanları akmakta Bak gözlerime O zayıf aşık bunları söyleyip ağlamaya başlamıştı Haline aşağılık adamlar bile ağladı, Zalimler bile ağladı, Rütbeli makamlı yüce kişilerdi. İçinden öyle bir hay haydır koptu ki, Buhara halkı etrafında toplandı, Ağlaması, söylemesi, gülmesi hayranlık doluydu. Bütün şehir onun rengine boyandı. Herkes onunla birlikte ağlamaya başladı. Kadın erkek birbirine karıştı, kıyametten bir alamet oldu aşk iki aleme de yabancıdır padişahların canları bile ona hasret çeker padişahların tahtları aşkı karşı halalede bir tahta parçasından ibaretti sema vaktinde aşk çalgıcısı der ki kulluk bir bağdır, efendilik başarısı. Şu halde aşk nedir? Yokluk deryası. Aklın ayağı orada kırıktır. Kullukta malum, sultanlıkta. Aşıklık bu iki perdeden de gizlidir. Canan Can isteyince Can sunulunca Fena bulununca Derya kat edilince Mesafeler kalkınca Güneş bulununca Bir zeri damla olunca Deryaya dalmak işte buydu Sahabi Kiram efendilerimiz. Onlardaki iman esaslarının sadeliği. Onların ilk kaynakta bulanık suya rastlamadan kana kana içtikleri. Onların hayır senin içtiğin gerçek su değil sözünü hiç duymadan yaşadıklarını. Onların birbirlerini sadece Kur'an ve sünnetten sorumlu tuttuklarını. Onların insanları aşka, imana, Allah'a davet ettiklerini, gölgelikten geçip güneşte kaybolduklarını, zerreken okyanusa uçsuz bucaksız okyanusa daldıklarını, onların birbirlerini kardeş ilan etmelerinde sadece Kur'an ve Sünnet'e dayandıklarını, onların birbirlerini kardeş görmeleri için Kur'an ve Sünnet'e İman etmiş olmalarının yeterli oluşunu Bunları Bunları düşündürmüyor mu bize Mevlana'nın Kur'an tefsiri olan Bu tefsiri Sadece Kur'an ve sünnete iman etmemiz Ve bu vesile ile birbirimizi Kardeş göz görmemiz yetiyor mu acaba Kur'an ve sünneti ilahveten o kadar çok detaya inanmamız ve inandığımızda detaylarıyla hayata geçirmemiz gerekmiyor mu? Ya Rabbi bize Kur'an ve Sünnet dışında gidecek Sevdiklerini senin için sevecek Sevmediklerini de senin için sevmeyecek kardeşler ver Verdiklerinin de kıymetini bildir Sayılarını arttır. Bize de kardeşliği kanakada tattır Allah'ım bize ihsan et Bize lütfet Bize ihsan et Bize lütfet Nerede rahat ve rahvet rüzgarları esmeye başlamışsa, hemen orada fertlerin samgeli yemiş gibi öldüğünü görüyoruz da, sahibi kiramın yaşam standartı çok farklı oluyor. Öyle bir deryayı görmüş. Öyle bir deryaya dalmışlardı ki O derya Onlar için Her şeyden öte Her şeyden Önce oluyordu Onlar için Her şeyden öte Her şeyden önce Bir Aşk deryası oluyordu Başka şeylerin sevdasındaydılar Karanlıkların sevdasına karanlıklaşmıştılar. Çamurun içinde çamurlaşmıştılar. Neden sonra güneş gelince ölümüne onda kayboldular. Güneş gelince ölümüne ona sevdalandılar. <Gülüyor> Aklı bitiremeyeceğimiz ilim, rahmet ve aşk medeneti mübarek din İslam'ın Aşk erleri, eshab-ı kiram gibi Öyle birisi vardı ki Öyle birisi vardı ki Hayatı, gönlü, ruhu, aklı, zihni gölgede kala kala gölgelikte bulunmuştu. Çok fakir bir aile Ailesi fakirdi. Ailece Mümeklik sokaklarında hizmet yapmakla ...birinin hizmetini görmekle ve bazen de kölelik yapmakla geçinirlerdi. Nihayet, yaşları ilerledikçe, yaşı ilerledikçe, anne ve babasının hayat standartını da görünce... ...ruh alemleri de hayatlarına yansıdığı için araştırıyordu. Neyi araştırıyordu? Ruh aleminden hayatını rahmete erdirecek, Bir ilkbaharı sunacak, Çorak hayatını bir sulayacak, Solmuş yapraklarını bir yeşertecek, Kendisini her manada arındıracak ve doyuracak tertemiz tatlı, Doymak bilinmez, bilinmez, kana kana içilecek bir su arıyordu ve o anda bir zaman sonra nihayet sevgililer sevgilisi bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Adem ile başlayan kendisiyle kemal ve olgunluğa eren ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ı Yeni bir, yeni bir yorum ile, yeni bir sistem ile, Allah'ın vahyi ile insanlığa sunmaya başlıyordu. İnanca davet ediyordu. Mekkeli müşriklerin bütün baskılarına rağmen insanlar akın akın sevgiliye koşuyordu. Biraz önceki misaldeki gibi sevgiliyi gördü. Sevgiyi gördü, sigili, aşık olduktan sonra insanların hürmeti onları engellemiyordu. İnsanların eziyetleri ve belki öldürmeleri bile onlara azaz vermiyordu. Kim bilir şehit olanlarının bile belki. Yusuf aleyhisselamı görünce ellerini kesmelerinden bir haber olanların bir haber oluşları gibi. Canlarını belki tereyağından tüy çeker gibi Belki en büyük sevgilileri Sevgilimiz Allah'ımıza kavuşturuyordu Allah Azze ve Celle Görüyordu Görecekti akın akın koşanları O bir tanecik sevgili Yapılan o kadar zulmete rağmen Namaz sıkılıyordu Sırtına deve işkembesi koyuyorlardı Ebu Kubeys dağına çıkıyor Herkesin karşısında ben en emin değil miyim? En güvenilir değil miyim? diyordu da evet dediklerine rağmen peygamberliğini kabul etme işlerini görüyordu. Ama o biliyordu. O hissediyordu. O aşikar olanı biliyordu. Herkesin bildiği gibi herkesin hakikatte tanıdığı gibi tanıyordu. Kaçmamalıydı, kaçmayacaktı. Karşısına en sevdiği yakınları da çıksa, Annesi babası da çıksa, Mekkeliler de çıksa, Kureyşliler de çıksa, Kim çıkarsa çıksın. Onlar hayatı aşkta buldular. Aşkın sonu ölüm de olsalar, Ölümü huslat bilerek, Aşkı onda buldular. Gizli gizli kaçıverdi. Gizli gizli kaçacaktı. Gizli gizli de olsa rahmetten istifade etmek için koşacaktı sohbet meclisine. Efendiler efendisi bir tanecik sevgilim, sevgilimiz. Resulullah aleyhissalatü vesselam. İlk zamanlarda İslam'ı gizli gizli tebliğ etmekteydi. Onu görmek isteyenler, Safa Tepesi'nin şu anda, bugün de, Mescid-i Haram'da, Mekke'de, Safa Tepesi'nin dibinde, eteğinde bulunan, Erkam-ı Nebel Kamın evinde, yani Darül Erkam'ın dediği et ettiğimiz yerde, buluyorlardı. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimizle görüşüp, onun Allah Celle Celaluhu'nun, bir tanecik sevgilimiz, bir taneciğimiz Allah'ımızın onunla gönderdiği aşk şerbetini, hayat veren rahmeti, dünya ve ahiret mutluluğunun yigane tercihi ve seçeneğini insanlara sunduğu yerde insanlar koşuyorlardı. Onunla görüşüyorlardı, onunla buluşuyorlardı. Konuştuktan sonra da çoğunlukla iman ederek insanlar ayrılıyorlardı. İşte bu zat, işte bu zat Ammar bin Yasir'di. Bu şekilde kendisi de bütün kötü şartlara, imkansız şartlara rağmen gönlünü dayanamadı. Erkam bin evine, evine gelenlerden biri oldu. İlk geldiği gün bakıyordu ki en samimi arkadaşlarından Süheyb bin Sinan da oradaydı birlikte huzura giriyorlar ve bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın susamış kalpleri rahmetleri dirilten susamış gönülleri rahmetle dirilten sözlerini dinliyorlardı. Ammar ve Süheyb Erkam'ın evinde rahmet vardı. Erkam'ın evinde Nuru vardı. Erkam'ın evinde vahin deryası vardı. Girenler o deryadan çıkmak istemiyorlardı. Ammar ve Suheyb Erkam'ın evinden ayrıldıklarında kalpleri nurla, gözleri sevinçle, ruhları aşkla parlıyordu. Ammar bin Yasir İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam ile şereflenen ilk kırk kişi olarak bildiğimiz kişilerden de ilan eden ilk yedi kişi içinde de o vardı. İslam'ın ilk şehitleri olan Cefakar ve vefaçır bir anne ve baba çocuğu olacaktı. Babası Yasir ve annesi Sümeyye Evlatlarının İslam'ı kabulünden hemen sonra Müslüman olacaklardı. Çünkü Yasir, oğlu Ammar'ın iman ile değişen hayatını görünce kendini alıkoyamayacaktı. Aşk, ilim rahmet ve aşk medeneti mübarek din İslam insanların hayatlarında bu şekilde geçiyordu. Yok kılıçlaymış, yok savaşlaymış. İslam dünyasında tarihinden beri Haçlı seferleri yapılmadı. Engizisyon mahkemeleri yapılmadı. Toplu katliamlar yapılmadı. Zorlamalar olmadı ki zaten inandıkları din bunu yasaklıyordu. Bakara suresinin 156. ayetinde buruyulduğu gibi La ikra hafittin dinde zorlama olamazdı. Biz Türklerin de Müslüman olması Müslüman tüccarların bizim bulunduğumuz mevki ve yerlere gelip dürüst adaletli, disiplinli, huzurlu ve mutlu, düzgün, o insanları cezbeden hayat standartlarıyla karşılaşmamızdan dolayı olmamış mıydı? Lütfen araştıralım. Yasir, oğlunun İslam'dan önceki ve İslam'dan sonraki kıyas kabul etmez, sonbahar ve ilkbahardan daha da farklı bir hayat standartını görünce, eşi Sümeyye ile beraber etkileniyorlardı, etkileneceklerdi ve iman edeceklerdi onlardan. Bundan sonra Yasir ailesi daha çok çilekar oluvermişti görünüşte. Onlar bu çilelere muhatap oldukça aşkları daha da artıyordu. Müşrikler onları zulmettikçe, müşrikler onları taşladıkça, ezdikçe, yerlerde sürttükçe... Onların aşkı bir daha fazla alevleniyordu. Sanki onların aşkına birer köz atıyorlardı. Onlar vurdukça, onlar vazgeçin, bırakın, terk edin. Eski inancınıza dönün, köylülükten çıkaralım sizi, sizi bizlerden yapalım diyorlardı da... La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i aşklarını haykırıyorlardı. Ey Leyla'nın sevdalıları, biz Mevla'nın aşkıyla fenayı bulmuşken siz kimsiniz, siz kimsiniz diyorlardı. Onlar eziyet yaptıkça eziyet yapıyorlardı, Yasir ailesi de eziyetler arttıkça aşklarını daha bir biliyorlardı. Hani paslanmış bir demir ateşin altına girdikçe pası erir gider ya. Onlar aşk ateşinde yanıyorlardı. Bu eziyetler paslarını alıyorlardı. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım. Sen ki yoktan beni var ettin. Hiçbirinin şükrünü ve karşılığını veremeyeceğim sınırsız, Bolca karşılıksız nimetler lütfettin. Herkes beni terk etti belli zamanlarda, Herkes yalnız bıraktı belli zamanlarda, Ama sen, ama sen hep benimleydin, beni dinledin, Beni kulak verdin, Bana önem verdin, değer verdin. Şimdi ben, Kaç gün yaşayacağımı bilmediğim Şu üç beş günlük dünya hayatının Geçici zevkleri Geçici tatları için seni mi terk edeyim Ey sevgili Ey sevgilim Allah Ben sana vurulmuşum Ey sevgilim Allah Ben sana vurulmuşum Böyleyken Görünüşte bıçak altında olmak Görünüşte zindan hakikatte bana saraydır. Sensizken görünüşte saray hakikatte bana zindandır. Seni seviyorum Allah'ım. Sana ahşığım Allah'ım diye haykırıyorlardı ve nihayetinde neticesinde uslatı da buluyorlardı. Su testisi su yolunda kırılırmış dostlar. Su testisi ...gerçekten de su yolunda kırılacaktı. İmanlarından dolayı akla gelmedik işkencelerin ardından... ...sonunda... ...sevgili annemiz Sümeyye... ...ve sevgili babamız Yasir... ...evlatları Ammar'ın gözünün önünde... ...şehit edileceklerdi. Yaşlı vücutları direncini kaybedecekti, ruhları yüceler yücesine doğru gidecekti. Çok geçmeden Ammar'a da zorlayacaklardı. Sıra Ammar'daydı. Gözünün önünde anne ve babası şehit edilmişti. Hem de işkenceler altında. Bir taraftan bu acıyla kıvranıyordu Ammar. Diğer taraftan müşriklerin işkenceleri altında görünüşte inliyordu. Yapılan eziyetler artık dayanamayacağını anlamıştı. O anne babası kadar yapamamıştı. Müşriklerin teklifini kabul etmişti. Ve diliyle... Müşriklerin ilah olarak kabul ettikleri lat ile uzaya kabul ediyorum vermişti. Zorunda kalmıştı. Dayanamamıştı. Güçsüz kalmıştı. Ey güçsüzlerin kuvvetsizlerin kuvveti. Ey en büyük sevgili Allah'ım. Affet dedi. Diliyle söyledi. Müşrikler onu bıraktı gitti ama Ammar ağlıyordu. Anne babası gözününde şey dildi, vücudunda bir sürü yara vardı. Ağlıyordu, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Öyle ki elbiseleri gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Anne babasının şehadeti ayrı bir üzüntüydü de dilinden çıkan bu sözler dayanamayıp dilinden çıkardığı bu sözler Dünyayı yıkmıştı başına. Altında o kalmıştı sanki. Sevgililer sevilisi duyunca bu eziyetlerin yapıldığını hemen koşu verdi oraya, hemen koşu verdi. İki tane sevgili ümmeti, Ammar ve Yasir, Ammar ve Şümeşümeşiy ve Yasiri o halini görünce onlara dokundu, üstlerini örttü, dualar etti. Sonra Ammar'ın yanına geldi. Ammar olanları teker teker anlatacaktı. Ya Resulallah. Perişan oldum ya Resulallah. Annem ve babam gözümün önünde şehit oldu. Dünyada zaten imanla mutluydular. Biliyorum ki sonsuz alemde de sonsuz nimetlerdeler. Ama ya Resulallah ben ben. Ben perişan oldum. Ben mahvoldum ya Resulallah. Ey Ammar sakin ol. Rahat ol. Dilin onları söylerken gönlün ne diyordu? Gönlün nasıldı? Ya Resulallah. Allah biliyor ya. Gönlüm Allah'ım diyordu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu Her türlü zulmete rağmen seni seviyorum Allah'ım diyordu Eğer bir daha seni yakalarlarsa amar yine bu aynı sözleri söyle Yine bu şekilde davran diyordu Sevgiler sevgilisi Sen bizim sevgili bir kardeşimizsin diyordu yaşlarını siliyordu, anından öpüyordu, saçlarını okşuyordu, yaralı, yaralı anlara sarılıyordu. Ve ayetine çekti en büyük sevgiliden, anne babanın evladına sevgi ve şefkatinden daha yakın ve merhametli olan en büyük sevgilimiz Allah, şöyle buyuruyordu Nahl Suresinde. İmana eriştikten sonra, Allah'ı inkar eden kimseye gelince kalbi imanla dolu olduğu halde zorla inkar etmiş kimse değil de kalbini bile bile isteye isteye inkarı açmış olanların üzerine Allah katından bir hışım çökecek ve onların bayına çok büyük bir azap düşecektir buyuracaktı. var. Sevgilisi Hz. Muhammed'in desteğinden sonra Rabbisinin bu ayetiyle ferahlıyordu, ferahlayacaktı. Ruslatımız, kavuşmamız cennette inşallah anneciğim, babacığım diyerek koşu verdi Bedire Hende Rıdvan biatına. Sevgililer sevgilisinin adım attığı her yere adım atıyordu. Çünkü onlar evliyalığı biliyorlardı. Evliyalık neydi? Evliyalık neredeydi? Biliyorlardı. Açın gözlerinizi. Allah'ın dostlarına korku yoktur dünyada da, kabirde de, ölüm anında da, mahşerde de, hiçbir yerde. Onlar mahzun da olmayacaktır kimdir Allah dostları? İman edenler. iman ettikten sonra sakınanlar. Yanlıştan, karanlıktan, isyandan, dolandan. Sabahlara kadar ibadet edip bütün gündüz oruç tutanlar. Bu bir aşk meselesi. Amel aşk meselesidir. Allah dostları imandan sonra bütün yanlışlıkları terk eden Nefs Mekkesinden gönül medinesine hicret edenlerdir. Onlara, dünyada da, ahirette de müjdeler var. Allah sözünden dönmez. Ammar bunu bilecekti. Ve Ammar koşacaktı aşka. Sevgililer sevgilisinin adımlarını takip ettiği için... Kendisinin usulatı da şehadetli olacaktı. Selam olsun Ammarlara. Selam olsun ilim Rahmet ve Aşk Medeniyeti din İslam'ın. Sevgiler sevgilisi sevgilimiz ile dökülmüş sünnetini yaşayıp, Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine hicret ederek sevgili olanlara selam olsun. Yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Rabbimizin ilim, rahmet ve aşk medeniyeti, nurlu İslam'ın rahmet yolunda, sırati ı müstakiminde sizleri ve bizleri sabit kılmasına niyaz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bizlere Özel Efemin internet sitesinden, mail adresinden, fakslardan ve Özel Efemin mektup adresinden ulaşabilir soru, düşünce, görüş ve